アオズビー・ラ ل メン من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله ن ح イン・ ه و ن スタフィル・ウォナ・アオズビー・ラーヒ・メン・シュー・ウ ل ー・アンフュスナー・ワ・シェイアー・アマーリナメン・ユーディヒ・ラー・ファラ・モドゥ・ラー・ウォー・マン・ユーディ・ファラ・ハディ・ラー・アシャドゥ・ ه ン・ラー・イ・ラー・ラー・ラー・ラー・ ل ー・ラ ل ラ ه ラー・ラー・ ل ーヒ・ラー・ラー・ラ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 カーディストリアのお客様は、 derselimize biliyorsunuz belli bir zaman dilimi olarak ara verdik ve tekrar Allah'ın izniyle derselimize Mambukari rahimuhullah'ın ahlak hadislerini bir araya getirdiği El Edabul Mufreth adlı kitabımızı hadis kitabımızı okumaya ve şerhetmeye inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son 685'i okumuş, 686 numaralı rivayetimizde kalmış idik. Allah Azze ve Celle bu meclisimizi kendisi için, kendi rızası için bir araya gelip, ilmin faydalısını, faydalısını öğrenip, onunla amel eden kullarından eylesin inşallah. Çünkü kardeşler, ilim meclisiyle alakalı, Ve ilimle alakalı hakikaten Allah Azze ve Celle kitabında ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da sünnetinde daima ilme teşvik etmiştir. Bugünkü cuma hutbesinde de dinlediğiniz gibi eğer bütün camilerde aynı verildiyse Allah Azze ve Celle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ilk emri ikra yani ikra. Oku emriyle bu dini Allah Azze ve Celle peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vahyetmeye başlamıştır. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Ve burada okumayı da Allah Azze ve Celle sınırlandılarak her şeyi değil Rabbinin vahyettiğini oku. Yani İslam'ın kaynağı olan Allah Azze ve Celle'nin kitabı Kur'an-ı Kerim. では、今日は、今日は、あなたのお嬢さんに、あなたのお嬢さんに、あなたのお嬢さんに、あなたのお嬢さんに、あなたのお嬢さんに、あなたのお嬢さんに、あなたのお嬢さんに、あなたのお嬢さんに、あなたのお嬢さんに、あなたのお嬢さんに、あなたのお嬢さんに、あなたのお嬢さんに、あなたのお嬢さんに、あなたのお嬢さんに、あなたのお嬢さんに、あなたのお嬢さんに、あなたのお嬢さんに、あなたのお嬢さんに、あなたのお嬢 hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu ayeti kerimesiyle bilenlerin derecesinin hem amel etme yönünden hem de Allah katındaki değerinde değeri olarak kat kat üstün olduğunu bildiriyor. Ve yine Allah Azze ve Celle اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ Allah'tan en çok korkanlar, takva sahibi olan kimseler Allah Azze ve Celle'den hakkıyla korkanlar ancak alimlerdir. Yani ilmi bilen Allah Azze ve Celle'yi en iyi tanıyan alimlerdir. Ve burada Allah Azze ve Celle'yi ne kadar iyi tanırsanız isim ve sıfatlarıyla, kitabıyla, sünnetiyle, Allah, Resulü Aleyhisselam'ın sünnetiyle Allah Azze ve Celle'den korkmanız o derece olmaz. daha fazla olur ve Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselama Cibril Aleyhisselamın sorduğu ihsan nedir sorusuna verdiği gibi en tebodu Allah'a ki en neke tarahu ihsan Allah Azze ve Celleyi görüyormuş gibi ona ibadet etmendir. İşte bu dereceye yani ihsan derecesine kişinin ulaşabilmesi için de nedir? O ilmi bilmesi gerekir ki. Allah Azze ve Celle'ye gerektiği gibi korksun. Sanki Allah Azze ve Celle'yi görülmüş gibi Allah Azze ve Celle'ye ibadet etsin. Her ne kadar sen onu göremesen de muhakkak ki Allah Azze ve Celle seni görür. Bütün bunlar kardeşlerim cahil kimselerin yapacağı şeyler değildir. Eğer cehalet üzere ibadet ederseniz tıpkı nedir? Yahudiler gibi olursunuz. Bildiğinizde amel etmediğiniz zaman nedir? Hristiyanlar ve Yahudiler gibi olursunuz. Bugün maalesef eğer bu İslam toplumu bu haldeyse, maalesef en çok kanın aktığı, en çok kanın hedef edildiği kimseler Müslümansa, tek sebebi Müslümanların dinlerini gerektiği gibi bilememeleri ve bununla beraber de gerektiği gibi İslam dinini yaşamamaları sebebiyledir. O yüzden. İlim meclisleri, ilimin elde edildiği yerler ve alimler olarak,、e, daha önce de söylediğim gibi, ilim meclisleri aynı bir benzin istasyonuna benzer kardeşlerim. Arabanız ne kadar lüks olursa olsun bir benzin istasyonuna uğramadan yolunuza devam edemezsiniz. Ne kadar yol giderseniz gidin, nedir? Benzininiz bitmek zorundadır, biten ve o benzin istasyonuna uğramadan yolunuza devam edemezsiniz. O yüzden ilim bir yerde nedir? İnsanın besin kaynağıdır. Nasıl ki insan yemesi içmesi olmadığı zaman、e, gücünü kuvvetini toplayamaz, ibadet dahi edemezse ilimde işte kalbin kaynağı olan besin değeri olan ilimde aynı bu şekildedir kardeşlerim. Ne kadar ilimden uzaklaşırsanız veya bildiğinizde ameli ne kadar terk ederseniz işte kalp o kadar uzaklaşır. Yorgun ve bitap olur ki artık ibadet etme dahi iştiyakı ne yapmaz kalp bir yerde hissetmez. Öyle ki bazılarının elinde kalan sadece namaz ibadetini bile artık vücut kendisine ne yapar? Ağır hisseder. Bazı kimselerin de itiraf ettiği gibi sırf Allah korusun gavur olmayayım kafir olmayayım diye namazını ne yapmaya başlar. kılmaya çalışır ki böyle değildir kardeşlerim. Bu yapılan ibadet Allah Azze ve Celle'nin bizim üzerimizde verdiği nimetin bir şükrü olarak eda edilir. Ki Allah Azze ve Celle ve in te'uddu ni'metallâhi la tuhsuhâ Sizler diyor Allah Azze ve Celle'nin nimetini sayacak olsanız ne yapamışsınız? Saymakla bitiremezsiniz. O yüzden ilme verilen değerin çok çok yüksek olması ve öğrenilen de amelin amel etmenin bir o kadar değerli olması gerekir. Allah hepimize hayır versin inşallah. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın hadisi şerifinde de buyurduğu gibi Allah Azze ve Celle'nin seyyah olan, Yollarda gezen melekleri vardır. Bu meleklerin görevi nerede Allah Azze ve Celle'nin ziklinin anıldığı bir ilim meclisi Allahı zikredilen bir yer gördükleri zaman hemen inerler ve diğerlerini de çağırırlar gelin sizin aradığınız yer burası derler ve diğer melekler de gelir ve bunlar ta semaya kadar hiçbir boşluk kalmayacak şekilde doldururlar diyor. Allah Azze ve Celle en iyi bilen olduğu halde O insanlar neden toplanmışlar seni zikretmek için ya Rabbi? Peki ne istiyorlar? Cennetini ya Rabbi? Peki cennetimi görmüşler mi? Hayır ya Rabbi. Ya görselerdi daha fazla ibadet ederler, daha fazla ham dederler, daha fazla zikrederlerdi. Peki neden sakınırlar cehenneminden ya Rabbi? Peki bunlar cehennem mi görmüşler mi? Hayır ya Rabbi. Ya görselerdi ondan sakınmak için daha fazla ibadet ederler, daha fazla uğraşırlardı. Peki o zaman ben onları bağışladım buyurur Allah Azze ve Celle. Allah Azze ve Celle bizleri bu meclisimizi de buradan kalkmadan bütün günahlarımızı bağışlayan kullandığından eylesin. Amin Ya Rabbi. Evet kitabımıza dönecek olursak kardeşlerim dediğim gibi 685 numaralı en son okuduğumuz rivayet idi. Bugün itibariyle inşallah 686 numaralı Riwayetle devam ediyoruz inşallah. Evet. Rahmet ve yağmur zamanında dua. Ayşe radıyallahu an şöyle demiştir: Rasulullah sallallahu aleyhi ve selle gökyüzünün ufuklarından bir ufukta bir bulut gördüğü zaman namazda olsa bile işini bırakardı. Sonra bunu da dönerdi. Eğer Allah onu açıp dağıtmışsa Allah'a hamd ederdi. Eğer yağmur yağsa şöyle derdi. Allah'ım, bunu faydalı bir yağmur. Evet. Du'a bablarını、e, devam ediyoruz kardeşler. Daha önceki rivayetlerde de olduğu gibi şöyle bir göz getirirseniz daha önceki rivayetlere、e, Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam Ayşe anamız Radyallaahu Anha diyor ki Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam dağınık şekildeki bulutları yağmur yani yağmur indirme ihtimali olan bulutları gördüğü zaman her işini terk ederdi. Ee, sonra o bulutlar yok olup gittiği zaman Allah Azze ve Celle'ye hamd eder. Sonra da Allahümme eğer yağmur yağdırırsa Allahümme sayyiben nafian Ya Rabbi faydalı yağmur indir diyerek Allah Azze ve Celle'ye dua ederdi. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Kardeşlerim Yağmur her zaman bereket getirmez. Allah korusun eğer çok şiddetli olduğu zaman sel gibi veya azap dediğimiz bir şekilde yani sel felaketine sebep olarak birçok cana da ne yapabiliyor? Mal olabiliyor ki bundan da Allah Resulü aleyhissalatu vesselam hemen bazen böyle durumlarda görüyor. Yüzü kararırdı ve dışarı iler çıkar ve yağmur bittiği zamanda veya az yağmur yağdığı zamanda veya yağmur yağmaya başladığı zamanda Allahümme sayyiben nafian Ya Rabbi faydalı bereketli yağmur indir diyerek Allah Azze ve Celle'ye dua ederdi. Yani Ya Rabbi tıpkı Nuh tufanı gibi bir yağmur bizlere verme diyerek Allah'ın azabından Allah Azze ve Celle'ye yine sığınırdı. Yine Ayşe anamızdan gelen bir rivayette Allah Resulü aleyhissalatu vesselam diyor bir yağmur bulutu gördüğü zaman gökyüzünde hemen yüzünün rengi değişir ve içeri dışarı çıkarak ne yapardı? Allah Resulü aleyhissalatu vesselam tedirgin olurdu diyor Ayşe anamız radiyallahu anha. Ve eee... Yağmur yağdığı zaman veya o bulutlar dağıldığı zaman da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzü ne yapardı? Yerine gelir ve Allah'a hamd edildiğinden sonra Ayşe Anamız bunu sorduğunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bilemezsin diyor. Belki de Ad kavminin yani Hud Aleyhisselam'ın kavminin başına gelenler diyor ki Allah Azze ve Celle Ahkaf Kuduresi 24. ayeti kerimesinde オーディエティーン。オーディエティーン。オーナーランドゥル、キャンディー、ワディラネドゥル、ヤモルボルトラネグルドゥクレリザマン。キム、ホドアレヒスラームンカウメ。チンキューオーナー、アラハゼヴェジェルネンアザーブンンンゲルメシニチャボクチェイステデルラシ。デデルラキエイホド、アラハンワデティアザーブネザマンゲーセンデデルラドゥル。 ama ne zaman ki o kendi vadilerine göre geldiği zaman ne yaptı? Onlar zannettiler ki o normal bir yağmurdur, yani bereketli bir yağmurdur. Ama rüzgârla birlikte o onlara ne yaptı? Azap olarak endi. İşte Allah Resûlü Aleyhisselâtu Vesselâm ne zaman bir yağmur bulutu görse hemen yüzünün rengi değişir, hemen içeri dışarı çıkar ve hemen tedirgin olurdu. Yani Nuhtuğanı gibi bir tufan olmasından veya at kavmine Hudaylül Salamın kavmine inen azabın kendi kavmine de inmesinden endişe eder. Ne zamanki faydalı bir yağmur boşalır veya yumut bulutlar dağılırsa hemen Allah Azze ve Celey ham deder. Ondan sonra da tekrar eski halini alır da Allah Rasulü Salam. Bu da ümmetine olan o andaki halkına olan azabına olan merhametinden, şefkatinden ileri gelmektedir. Salallahu Aleyhi Vesselam. Evet, 687. Ölmek için dua etmek. Hayat.、Evet. Anlattığına göre demiştir ki, Habbaba gittim, ateşle dağılmış yedi yarası vardı. Evet. Şöyle dedi. Eğer Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam Ölüm istemeyi bize yasaklamasaydı, kesinlikle ölümu isterdim. Evet, ölmek için dua ederdim. Daha önce de bu hadis bize geçti kardeşlerim. Bukharede gelen、e, rivayette Kayis diyor ki, "Kabba pradiyallahu anhu anhuya ziyaret anhuyu ziyaret ettik ve diyor o yedi yerinden ateşle dağılanmıştı" diyor. Ve dedi ki, eğer Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam Bizleri yasaklamamış olsaydı muhakkak ki ölmek için dua ederdim diyor Allah Azze ve Celle ya ki burada kardeşlerim ölümü temenni etmenin yasaklanmasına dair daha önce de rivayeti okumuştuk ki bir rivayette Allah Rəsulü Aleyhisselatu Vesselam sizden biri ölümü temenni etmesin. Yani ölmeyi temenni etmesin, ölmeyi istemesin. Yarabî benim canımı al diye dua etmesin. Allah Rasûlü Sallâllâhü ve aleyhi ve sallâm bundan yasaklıyor ve onun çabuk gelmesi için dua da etmesin diyor. Çünkü sizden birisi öldüğü zaman ne yapar? Amel kesildir. Çünkü bir müminin ömrünü ancak diyor hayır ziyadeleştirir. Yani mümin yaşadıkça カイルナ・ザ・アディ・ラシュティル・カイルナ・アーティル・ドゥ・アラ・ラスヌル・アレイ・サラートゥ・ウィッセナム。 よろしくお願いします。Yani Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam ölü mü temelli etmeyin. Yani ölmeyi istemeyin. Çünkü bir mümin yaşadığı müddetçe ancak hayrınızı ziyadeleştirir. Eğer muhakkak diyecekse, çünkü yaşadığımız dünya hayatı gerçekten sıkıntılarla, musibetlerle, fitnelerle dolu bir hayat. Çünkü Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam kıyametle alakalı şeyleri anlatırken, sizden birisi diyor, öyle fitneler görecek ki, başına öyle şeyler gelecek ki diyor, hatta bir mezarlığın yanından giderken diyecek ki, keşke şu da yatan ben olsaydım diyecek diyor. O fitnelerin geldiği zaman. Yine bir hadiste, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam, sakın diyor sizden biri ölümü temenni etmesin. Eğer diyor, O kimse iyi bir kimseyse, omurur ki hayrını artırır diyor. Ama kötü bir kimseyse, omurur ki diyor o kimse tövbe eder de Allah Azze ve Celle'nin razı olduğu amelleri işler diyor Allah Rəsili, sallallahu aleyhi ve sallam. Buradan da anlamamız gereken şu kardeşler, kesinlikle bir mümin, bir Müslüman ölümü temenni etmeyecek. Ya Rabbi benimi canımı al, can, beni öldür demeyecek. Ama illa da gelen bir musibetten dolayı diyecekse, Ya Rabbi eğer yaşamam benim için hayırlıysa beni yaşat. Ama ölmem benim için hayırlıysa benim canımı al beni öldür Ya Rabbi diye ne yapabilir, dua edebilir. O da illa yani artık son ana gelme、e、artık hani derler ya insanın artık çileden çıkma anında belki verilen cevazdır ki, genel olarak Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunu bizden yasaklamıştır. Allah hepimize esenlik, selametlik versin kardeşlerim. Evet. 688 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Ebu Musa Allah'ından razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden rivayet ettiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua verdi. Rabbim günahlarımı, bilgisizliğimi, hatalarımı, işlerimdeki aşırılıklarımı Ve benden daha iyi bildiğim bendeki kusurlarımı bağışla, Allah'ım, bütün hatalarımı bağışla, bilerek bilmiyerek şaka şaka yolu işlediklerimi de, bütün bunlar ben de vardır, Allah'ım, yapup işlediğim günahlarımı ve yapmayı ileri, ileriye bıraktığım geciktirdiğim günahlarımı, gizlediğim ve açıkten yaptığım günahlarımı bağışla. Sen öne geçirdi, küselden ve geri bırakıp alçatan fazla ve senin her şeye gücün yeter.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 ibadetin ta kendisidir buyururken de, hem Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle, peygamberlerin yaptığı duaları aktarırken Allah Azze ve Celle, ve yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yaptığı dualarla, bize bu ibadetin, yani dua ibadetini, nasıl yapacağımızı bize bildiriyor. Dinde hiçbir şey gizli kalmamış. Bugün insanlar çıkıp, falancanın yüzü suyu hürmetine, filancanın yüzü suyu hürmetini diyor ya ve dualarına şirk küfür karıştırıyorlar ya. İşte Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dua ile alakalı yapılabilecek her türlü şirk ve küfür sözlerini de tıkamış ve kendi yaptığı dualarla duanın nasıl yapılacağını da bize öğretmiştir. Allah Azze ve Celle'ye ne şekilde dua edeceğimizi, nasıl dua edeceğimizi, Allah Azze ve Celle'den nasıl isteyeceğimizi en güzel şekilde ne atmış bize bildirmiş bize aktarmıştır Salallahu Aleyhi ve Vessellem ve bütün gelen rivayetlerde de apacık bir şekilde ne dünya hayrını bırakmış ne de ahiret hayrını bırakmayacak bir şekilde hepsi için ne atmıştır Allah Rasulü Sallam dua etmiştir ve yine daha önceki rivayetlerde geldiği gibi. Bir kimsenin yapabileceği en güzel dualardan bir tanesi Allahümme atina fid dünya hasene ve fil ahiret ahsenevkina azaben nar.、E、Allah'ım bize hem dünyada iyilik ver hem de ahirette iyilik ver. Ve bizi cehennem azabından koru. İbn-i、evet. Abbas radıyallahu anhuma'ya bize dua et dediklerinde ne diyor? Bu duayı söylüyor. Daha fazla daha fazla dediğinde ne yapıyor? Eğer Allah diyor bu duanızı kabul ederse bu size yeter diyor. ve birçok dua da böyle Allah Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem bu gibi rivayetlerle nasıl dua edeceğimizi de bize en güzel şekilde öğretmiştir. Diyor ki Rabbim başka bir rivayette Allahumma iğferli hati eti yarabbi hatamı yapmış olduğum işlemiş olduğum günahları mı ve cehli ve cihal etimi bilerek yaptık, yaptıklarımı وإسرافي في أمر 出はあなたの ي い ن はあなたの思い出はあな ا の思い出 أ あなたの思い出はあなたの思い出はあなたの思 ا 出はあなたの思い出はあなたの思い出 ل あなたの思い出はあなたの思い出はあなたの思い出はあなたの思い出はあなたの思い出はあなた ا 思い出はあなた ي و い出はあなたの ي い出はあなたの思い出はあなた ا 思い出はあなたの思い出はあなたの思い出はあ ا たの ل い ي はあなたの思い出はあなたの思い出はあなた ي 思い出は ذلك اللهم اغفر لي قدمت وما アンテル・マカディム・アンテ a マカディム・スン・マカデ م, م, م, sin, م ا スン・マカデ وما أ テル・マカディム・アンテル・マカディ i アンテル・マカディム・アンテル・マカディム・スン・マカディム・スン・マカ م ィム・ス ت マカディム・スン・マカ m ィム・ a ン・マカディム・アンテル・アラ・クゥ・シェイ・コディー・スン・ハッシェイ・カディム・アンテル・ e ラ・アラ・クゥ・アラ・ e ゥ・アラ・クゥ・アラ・クゥ・アラ・クゥ・アン・ a ラ・アラ・アッ ve Bu tür dualara dikkat edin kardeşlerim. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam yaptığı her duanın arkasında muhakkak ona uygun bir kelimeyle ne yapmıştır? Onu noktalamıştır. Çünkü وَاَمْتَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Sen her şeye kadirsin ya Rabbi. Çünkü bunları affedebilecek tek kişi sensin ya Rabbi. Senden başkası bunları affetme şeyine sahip değildi ya Rabbi. Evet, şimdi tek tek inceleyecek olursak kardeşlerim hadisin lafsını. İsraf, her şeyde haddi aşmaktır kardeşlerim. Ve sen her şey bilensin ya Rabbi, yani senin dinine yaptığım her muhalifet. Veya yapmış olduğum her kötülüğü sen benden daha iyi bilirsin ya Rabbi. Ve burada aslında Müslüman kendi acizliğini ne yapıyor? İtiraf ediyor. Ve aciziyetini ikrar ediyor. Ve sen her şeyi benden çok daha iyi bilirsin ya Rabbi. <gülüyor> <gülüyor> Allahümme gfirli hata'i kulli. Yani... Bendeki ne kadar hata varsa, ne kadar işlemiş olduğum günah varsa veya herhangi bir taksir varsa yapamadığım, onları bağışla ya Rabbi. Şakayla yaptığım, yani ciddi olmadığım halde şakayla da olsa yaptığım günahlarımı beni bağışla ya Rabbi. Ve kullu zelike indi. Yani bunların hepsi bende mevcut ya Rabbi. Hepsi bende var. İtiraf ediyorum ya Rabbi. Ve Ya Rabbi ne kadar gizlediğim, açığa vurduğum veya içimde gizlediğim veya dilimle söylediğim günahlar varsa hepsini bağışla Ya Rabbi. Ve sen öne alarak ve geciktirerek eşyayı yerli yerine koyansın Ya Rabbi. Ve sen her şeye kadirsin Ya Rabbi. Bütün bu günahları, yapmış olduğum bütün bu hataları senden başka kimse bağışlayamaz Ya Rabbi. Ve ben bunu ne yapıyorum? イティラフエディヨウムヤーラッビー Kardeşlerim Allah r a s u l ü Aleyhisselatu Vesselam Bu duayı yapıyor Aynı zamanda nedir Bu bir ümmetine anlatma şeklidir Ümmetine öğretme şeklidir Düşünün Allah r a s u l ü Aleyhisselatu Vesselam Günde 70 defa Ve bir rivayette 100 defa Allah Azze ve Celle'ye Tövbe-i i s t i h f a r d a bulunuyor Yapmış olduğu bir hata mı var, işlemiş olduğu bir günah mı var Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın? Hayır. Nedir? Bu bir ümmetine öğretidir. Ve Allah Resulü aleyhissalatu vesselam günde yüz defa Allah Azze ve Celle'ye tövbeyi istiğfar ederken Estağfirullah ya Rabbi işlemiş olduğum günahlarımdan dolayı senden bağışlanma diliyorum derken Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bu. 僕は、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、r なたは、i なたは、あなたは、あなたは、あな i は、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、 Allah h al aynı Allah ve ن s said, Allah has、e、<c oughs> said, Allah has said, Allah has s a i ن Allah has said, Allah has said, و l l a h has said, Allah has said, Allah has said, Allah has said,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 Demek ki kardeşlerim Allah Azze ve Celle duayı ibadetten sayarken, dua etmemizi emrederken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dua ibadetin ta kendisidir, beynidir derken, aslıdır, başıdır derken bunu yine bize bırakmıyor ve bu tür rivayetlerle de Allah Azze ve Celle'ye nasıl, ne şekilde dua edeceğimizi de en güzel şekilde öğretiyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bugün bazılarının yaptığı gibi falanca'nın yüzüsü hürmetine filanca'nın yüzüsü hürmetine beleya feyanca'nın kabrinin yanına gidip dua etmek gibi bir şey dinimiz ne yapmıyor meşrak olmuyor. Bütün ibadetleri Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam <gülüyor> bize örnek olarak gösterdiği gibi dua'yı da yaptığı söylediği sözlerle ne yapıyor Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam bizlere bildiriyor. Evet 690 numaralı rivayetimiz. Muaz İbni Cebel radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre demişti ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elimden tutup ey Muaz dedi ben buyurun dedi ben seni seviyorum dedi ben vallahi ben de seni seviyorum dedim sana her namazın sonunda söyleyeceğim bir takım <gülüyor> sözleri öğreteyim mi dedi Ben, evet, öğret dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Peki Allah'ım seni zikretme, gündemde tutma, nimetine şükretme ve sana güzel kulluk yapmak konusunda bana yardım etsin. Amin. Evet, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Maaz ibn Ceber radıyallahu anh diyor ki, bir gün Allah Rasulü Aleyhissalatü Vesselam benim elimden tuttu diyor ki bu da bir sevginin ve ona gösterilen bir、e, yumuşaklığın, merhametin bir göstergesidir ve dedi ki ya muad dedim ki lebek buyur ey Allah'ın Rasulü emret emrine amadim dedi ki Allah Rasulü Aleyhissalatü Vesselam inni uhibbuk ben seni seviyorum ki burada Allah Rasulü モアンドロディアローアンウィア、セヴギシネディレイファデデジュー。ケー、アラソルアレイサラトセラン、ビリヴァイテェエルセスダンビリセカデシネセヴィューサー、キツンボノオナソエレセン、ペデセンキベンセネ、アロハチンセヴィューン。ブルドゥヤンキムセデ、ベネルザーシチンセヴィン、アロハタ Seni sevsin diyerek ne yapsın karşılık versin diyor Allah Resulü Selam. Bu da bir sünnettir kardeşlerim. Eğer sizden biri kardeşini Allah için seviyorsa ki öyle olması gerekir. Gidip bunu ne yapması bildirmesi gerekir. Ben seni Allah için seviyorum. Bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına bir adam geliyor. Ve diyor ki ey Allah'ın Resulü ben falancayı seviyorum diyor Allah için. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam. Sen bunu ona söyledin mi? Hayır ey Allah'ım. Git diyor onu ona söyle. Adam gidiyor ve diyor ki ben seni Allah için seviyorum. Adam da diyor ki beni rızası için sevdiğin Allah da seni sevsin. Ve bu şekilde nedir? Sünnet olan da budur. <gülüyor> Sonra Muad diyor <gülüyor> ki radıyallahu anhu Vallahi ey Allah'ın vasılü ben de seni seviyorum. hem imanının gerektirdiği bir şekilde Muad radıyallahu anhu'yu ne yapıyor? Ona cevap ediyor. Ve daha önce geçen hadiste de Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki birbirini Allah için seven iki kimseden diyor. Biri hangisini daha fazla, biri diğerini hangisi seviyorsa muhakkak gidiyor o ondan üstündür diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Yine gelen rivayette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 Her namazın arkasında yani selam verdikten sonra söyleyeceğin bazı kelimeleri sana öğreteyim mi? Ve buyur ey Allah'ın Resulü dediğinde Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik. Ya Rabbi seni zikretmem, şükretmem ve güzelce sana ibadet etmem için bana yardım et Allah'ın duasını öğreteyim. Allah Rasulullah アレヒスラーとは言えません。アナ、サハベスネ、マアディブネジャバルアンホヤディオ ا ンザータンダーディスデレウレッミスオルヨッシュ。アラハム、セネゼクレットメン、ヤニ、コラ i オスン、ディア m ゼキュラーオスン、ジャスオルアレヒスラーとは言 i ません。アラハム、セネネネネネネネネネネネネネネ s ネネネネネネネネ s ネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネ a ネネネネネネ e ネネ n ネネネネネネ ü ネネネネネネネネネネネネネネネ Eda edebilmem için bana yardım et yarabbi. Çünkü şükrlün zıttı nedir? Küfürdür kardeşlerim. Ve yine husn ibadetik ve sana güzel bir şekilde ibadet edebilmem için ve benim üzerime farz kaldığın bütün ibadetleri şartlarıyla erkanıyla rukunlarıyla tam bir şekilde yerine getirebilmem için bana yardım et yarabbi. Çünkü Allah Hazirec'e le yardım etmezse biz başaramayız kardeşlerim. Çünkü biraz önce de Allah Rasulü Aleyhisselam dedi ki: "وَإِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَادِرٌ" Her şey kadir olan, her şeye gücü yeten ancak sensin ya Rabbi. Beni, bana seni güzel bir şekilde zikredebilmem için bana yardım et ki seni güzel bir şekilde sana seni seni güzel bir şekilde zikredeyim ya Rabbi. Ve sana Şükredebilmem için bana yardım et ya Rabbi sana şükredebileyim ve sana güzelce ibadet edebilmem için bana yardım et ki sana güzelce ibadetimi yerine getireyim ya Rabbi. Allahümme amin. Ve bu aynı zamanda Allah Resulü aleyhissalatu vesselama Cibril aleyhisselamın sorduğu ihsan makamına ulaşabilmek için geçerlidir. تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ カルディステルン bazı kelimeler öğretecek ve olu bunun için ne yapıyor hazırlıyor elinden tutuyor güzel bir şey daha sonra onu sevdiğini söylüyor çünkü bir insan sevdiği kimseden bir şeyleri kabul etmesi nedir çok daha kolaydır sevdiğinin söylediği sözler nedir insana acı gelmez. Onu kabul etme çok daha güzeldir. Önce onun elinden tutuyor, onu sevdiğini önce eliyle yani hareketiyle vücut diliyle belirliyiyor. Sonra onu diliyle söylüyor ve söyleyeceği sözleri onu hazırlıyor. Hiçbir azar, hiçbir kötü söz kesinlikle ve ona diniyle alakalı söylediği zaman onu derecesini yükselticek. Belki de ihsan derecesine çıkartacak o sihirli kelimeleri söylüyor. De ki Allah'ım seni zikredebilmek, sana şükredebilmek ve sana güzel bir şekilde ibadet edebilmek için bana yardım et. Amin, Amin. Amin. ya Rabbi. Amin. Ve burada da Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın cevami el kelim dediğimiz yani az söz söyleyip çok mana ifade eden rivayetlerden bahsediyoruz. カディスラーダンビターレシー。カディスラーダンビターレシー。カディスラーダンビターレシー。 Her gün bir kelime ezberleseniz 4-5 günde en geç bir haftada öğrenebileceğiniz bir kelime. Allah hepimize bunu öğrenip、e, uygulamayı nasip etsin. Amin. Evet, 691 Eyyub el-Ensari'den ve devletin rivayet edildiğine göre Ee, şöyle demişti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında bir adam Elhamdülillah hini hamden kesilen tayyiden mübârekentiydi. Bütün part temiz ve mübarek kendiler ve özgüden Allah'ın mahsustur dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Bu sözlerin sahibi kimdir? Adam sustu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu duadan o, o, hoşlanmadığını zannetti. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Kim o sözü söyleyen doğrudan başka bir şey söylememiştir? Adam benim bu sözlerle ayrılmıyorum dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Çağrı'nın elinde bulundurana yemin ederim ki bu sözleri Allah'ın huzuruna yükseltmek için yaraşan on üç melek gördü. Hepsi de bunu Allah'a、e, yükseltmek için birbiriyle yarışıyordu. Yok mu? Evet. Evet. <gülüyor> Kardeşlerim sadece hadiste 13 kelimesi olmaksızın şey var rivayet var rivayette 30 küsür melek geçiyor başka bir rivayette sahi olan da 30 küsür melek kelimesiyle ifade edilmiş halidir. Bir başka rivayette kardeşlerim yani bu kelimenin söylendiği yer olarak diyor ki bir gün Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselamın arkasında Namaz kılıyorduk ve Allah Resulü aleyhissalatu vesselam rükudan doğrulup Semiallahu limen hamide dediği zaman bir tane kimse Rabbena ve lekel hamd hamden kethiren tayyiben mübareken fih dedi diyor. Ve Allah Resulü aleyhissalatu vesselam selam verdikten sonra bu sözleri yani Rabbena ve lekel hamd hamden kethiren tayyiben mübareken fih sözlerini kim söyledi diyor. Sahabe önce kötü bir şey söylediğini zannederek kendisini gizliyor ve Allah Resulü aleyhissalatu vesselam konuşsun çünkü bu、e, kötü bir söz değil diyerek daha sonra ben bu kelimeleri Allah Azze ve Celle'ye yükseltmek için 30 küsur tane meleği gördüm. Hepsi de Allah Azze ve Celle'ye önce bu kelimeyi ulaştırmak için birbirleriyle yarış ediyorlardı buyuruyor. Allah Rasulullah アレヒス・ l ラート・ウェッサラーン・デメキイ・イマム・ロクウェッディブ・ロクウォーダン・テクラル・キヤマカル・カジャック・カン・サミア・アロー・ウィメン・ハミダ・デディー・ザ・マン・スネト・ラン・ディー・ブ・リヴァイト・ディー・ギビー・ラッバナ・ワレカ・アンド・ハムダン・カティーラン・トイバン・モバラカン・フィー・ベレケット・ギュザ・ウェッチョ・ハムト・アンジャック・アンジャック・アラ・アラ・ハドル・ Ona hamd ederim kelimesini söylemesi de nedir? Sünnet olandır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın、e, buyurduğu gibi. Evet. 692. Enes demiştir ki. Radiyallahu aleyhi ve sellem. Bu ayete girmek istediği zaman şöyle derdi. Allah'ım. Her türlü pislik, kötülük, kötü ve zararlı şeyden sana sığınırım. Evet kardeşlerim hakikaten önemli bir şey. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam dinde gizli hiçbir şeyi bırakmamıştır. Tuvalete affedersiniz nasıl girip çıkılacağını, nasıl temizleneceğini dahi öğretmiştir diyor sahabe radıyallahu anh. İşte onlardan bir tanesi Allah Resulü aleyhissalatu vesselam tuvalete girmek istediği zaman...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 E, davranışlardan sana sığınırım dierek Allah Rəsulü Aleyhisselatü Vesselam ne yapmıştır tuvalete girmeden önce bu duayı okunmuştur bu da kardeşlerim、e, tuvalet gibi yerler Allah Azze ve Celle'nin zikrinin olmadığı yapılmadığı yerlerdir ve、e, şeytanların dişi ve erkek şeytanların musallat olabileceği vesvese verebileceği yerlerdir o yüzden bunu da engellemek için アラハラスイエーサーラーとは言えない。 Bir zarara ve vesveseye mecal vermemek için. 693 numaralı rivayette çıktıktan sonra yapılacak şey ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam tuvaletten kazayı hacet için çıktıktan sonra da Gıfrâneke duasını okurdu. Yani Ya Rabbi senden bağışlanma dilerim diyerek ne yapardı? Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Bunu söylerdi. Şimdi bununla alakalı alimlerin şöyle bir sözü var kardeşlerim. Yani o yemeğin yenmesi, hazmedilmesi ve yemeğin、e, tekrar çıkartılmasıyla hazmından sonra Allah Azze ve Celle'nin bunu bize nimetini verdiği için Allah'a bir şükür ve bu şükrün yerine getirilememesiyle birlikte Allah'tan bir bağışlanma var, dileği var、e, demişlerdir. Ve bir ikinci söz olarak da neden kufranek'e yarabbi senden bağışlanma dilerim diye sorulduğunda çünkü Allah'ın zikredilmediği yerlerden bir tanesi nelerlerdir? Tuvaletlerdir. Tuvaletlerde Allah'ın zikri ne yapılır? Söylenmez. Zikri yapılmaz veya herhangi bir şey yapılmaz. İşte bu müttet zarfında, o zaman zarfında Allah hazreti ve celle zikir edilmediği için çıkıldığı zaman onun ne yapılması? Tevi istikfardır diyen alimlerde olmuşlardır. En iyisini bilen Allah Azze ve Celle'tir. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Bu işittiklerimizde inşaallah ezberleyip bununla bunlarla, bunlarla、e, amel eden kullarından eylesin inşaallah. Yani önemli rivayetler Allah Azze ve Celle hepsiyle inşaallah. ameleden ve Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin ettiği gibi dua'yı etmeyi ve onun icabet edildiği gibi icabet edildiği dualarından eylesin inshallah Allahümme amin Allah hepimize hayır versin hakkı hak bilip hakkı tabi olan bahtılı da bahtil bilip bahtildan sakınan kullarından eylesin Allahım seni sevmeyi seni sevenleri sevmeyi senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi 私たちのお話を聞いてくれているので、私たちのお話を聞いてくれているので、私たちのお話を聞いてくれているので、私たちのお話を聞いてくれているので、私たちのお話を聞いてくれているので、私たちのお話を聞いてくれているので、私たちのお話を聞いてくれているので、私たちのお話を聞いてくれているので、私たちのお話を